Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ala rasulina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ve emri vehlulukta min lisani yefqau kavli. Sallu ala rasulina Muhammad. ala Muhammad. Sallu ala Tabiibi Kulubina Muhammed Rabbim birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın Kendi hanesinde ecirler olarak bize lütfeylesin inşallah Malum kardeşler Ramazan'ın ilk 10'undayız Ve ilk 10 içerisinde ne kadar mesafe katettik Biraz bunun üzerinden durarak Allah'ın izniyle bazı meselelerden bahsedeceğiz ee, biz meselemizi açarken hep şunu düşünmemiz gerekiyor acaba bugün dünden daha nasıldım ve bugünümün dünün düne nazaran kalitesi ne durumdaydı ve yarınımı Allah lütfederse çıkarsak nasıl geçireceğim biz bunun derdin telaşasını taşımak zorundayız kardeşler çünkü ee, Ramazan bir bilenme ayıdır Ramazan bir doğrulma Dirilme ayıdır Eğer Ramazanı düzgün geçirirsek e, Kulluk idrakını Ve direnci korunma Adına sapa sağlam kalırız Ama biz Ramazanda Herkes gibi uyursak Herkes gibi e, Günümüzü Diğer günler gibi geçirirsek Bu sefer kazancımızı elde etmeden Maalesef Günlerimiz ve aylarımız öyle geçer Ve bir gün karşısına çıktığımızda Rabbimizin karşılığında Hiçbir şeyimiz olmadan Hiçbir şeyimizi almadan Çekip gitmiş oluruz Bundan da Allah'a sığınmak Gerekiyor kardeşlerim Oruç Malum bir kalkandır bizler için Orucun korunmasına Girmek korkular Kuşkular kaygılar karşısında kaygan zeminde Allah'a yakın olmak ve adımlarımızı sağlam bir şekilde tutabilmektir. Yani bir nevi şunu diyoruz kardeşler, kulluk kalitemizi test edinme ayağısında bu ay. Eğer kulluk kalitesini test etmek için irademizin bütün bağımlılıklarından, zafiyetlerinden, çirkinliklerinden, aziyetinden, Bunların hepsinden kurtulmayı çünkü neden şeytanın zincirlere vurulduğu ve şeytanın bizlerden muaf tutulduğu, nefsimizle baş başa kaldığımız tamamen kendimizi arınma ve bilenme dönemi. Eğer biz bu iradeden, zayıf zayıf iradeden, aziyetten sıyrılamazsak, ondan sonraki gelecek aylarda ise maalesef biz bundan kurtulamayacağız ama yılda bir bir ay o o ay ki onu en iyi şekilde değerlendirirseniz ve onda da son 10 günü ararsak kalitemizin ve kalibremizin de değerini o zaman ortaya çıkarmış olacağız. Yani öyle bir şey ki bu Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, onun izzet ve izzetlenmek, nur ile nurlanmak, Allah'ın boyası ile daha güzel, daha temiz bir şekilde boyanmak kardeşlerim. Eğer biz bu Ramazan ayını en güzel şekilde Rabbimin lütfettiği şekilde geçirirsek, işte o zaman kalkan edinmiş oluruz orucu bir kendimize. Öyle bir haldir ki, herkes uyudu bir dönemde uyanık kalabilmenin, Mevlamızın rahmetine rahmet ikliminde muhabbet ve merhametin meclisine dahil olabilmenin ayıdır aslında bu ay. Gecenin en böyle tatlı rüyaların görüldüğü bir yerde herkesin uyanı uyuduğu bir ortamda uyanık kalabilmek ve ibadete taate devam etmektir. Geceleri en güzel şekilde Rabbinle beraber olmaktır. İnsanlar vardır sahura kalkarlar. Savur'da tiplemeler vardır. Namaz savura kalkarlar, yemen yerler, yatarlar ve orucu öyle geçirirler. Ama bize düşen bu mudur kardeşlerim? Bizler birincisi ne yapmamız gerekiyor? Gece bir kere belirli bir vakit ayarlamamız gerekiyor. Gün o gece o kadar kısa ki şu anda bakın saat 12, değil mi? 12'yi geçiyor. Ve biz bu saatten sonra bir, bir yarım saat bir saat uykumuz olmak zorunda ondan sonra kalkıp ve direnme bilenme ameliyesi ortaya koymalımız gerekiyor bu neyle gerçekleşecek malum arkadaşlar gecenin te, e, o, o saatinde teheccüd vakitini en güzel şekilde değerlendirmekle geçecek kalkacağız abdestlerimizi alacağız arınacağız temizleneceğiz ve bugün işte bu gece benim belki son gecem, bu gece benim arınma gecem, bu gece benim Rabbimle iç olma gecem diyeceğiz ve bu geceyi o şekilde değerlendireceğiz. Kalkacağız ve ibadetimize soyunacağız, abdestimizi alacağız, haf ve reca arasında Rabbimizle iç içi olacağız. Eğer biz bu zamanı iyi değerlendirirsek, sahur vaktindeki o anı iyi değerlendirip de sabah namazını kılarsak işte o vakitten gün doğumuna ve akşam gece gece arısına gelene kadar ki vakittin hepsinde ibadetli geçirmiş gibi sevabını alırız inşallah. Çünkü sabah namazına kadar siz Rabbinizle beraberseniz sabah namazından sonra da Rabbimiz kendi ikramından size lütfediyor gece yarısına kadar ibadetleriniz makbul şekilde inşallah Allah katına ulaşmış oluyor. Eğer bizler uyanık Sağlam bir ruhla Mücadele haliyle Allah'a yaklaşırsak işte o zaman e, Öyle bir hal oluyor ki Hani Hazreti Meryem'in Sükut orucu var ya arkadaşlar Hazreti Meryem'e gelen iftiralar, Hazreti Meryem'e gelen Sıkıntılar, Hazreti Meryem'in Başındaki birçok hadise Çocuğun doğumuna kadar ki Birçok gelişen hadisede Hazreti Meryem ve Allah sükut orucu tutturmuştur işte bu oruç ki öyle bir manevi bir gücü var ki arkadaşlar bizde başımıza gelen gün içerisinde işte bu geceki arınmadan sonra gün içerisinde başımıza gelen her sıkıntıya karşı sabır sabır sabır Rabbim sen büyüksün deyip karşı tarafa Allah'ın selam üzerine olsun deyip yolumuza devam etmemiz gerekiyor o zaman nedir İşte bu meryem'i bir oruçtur sabır orucudur bu bu direnme orucudur ve bilenme orucudur arkadaşlar eğer siz direnme ve bilenme ameliyası ortaya koymazsanız işte en ufak bir şeyde parlarsanız toplum içerisinde sürekli gel git meydana getirirseniz ondan sonra oruçlarınız da maalesef sizi tutmaz oruçlar bizi tutmaz bu sefer mesela gün içerisinde oruç tutuyoruz ama orucumuzun bize kendimizin bir hayrı yoksa o zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor ben ne derece oruç tutuyorum ve ne yapıyorum çünkü oruç arınma ve bilenme ise beni nefsimin her türlü pisliğinden korunması gerekiyor sadece ağzımızı değil sadece midemizi değil bütün bedenimizi ortaya koymamız gerekiyor. Ee, eğer biz bunları yaparsak başarı ereriz erir, kardeşler. Hazır aklımıza gelmişken Hasan Elbennan İhvan-ı Müslim'le ilgili bir kısa bir anekdotunu anlatalım. Devam edelim inşallah. Hasan Elbennan şöyle diyor. Ramazan'ı fırsat bilin. Kararlı, alacağı son dersin başarılı olmasını bekleyen, sebepler ve yollar arayan bir haldeyken İlk günden bu okula girin. Tövbenizi her zaman yenileyin. Kur'an'ı dikkatlice okuyun. Nefsinizi orucun faydasını hissettirin. Gücünüz yettiğince namaz kılın. Çokça düşünüp tefekkür edin. Ruhla, ruhlarınızı birlikte madde dünyasından sıyrılıp ulvi aleme yükselin. Ve gözlerinizi oruçları ayrıcalıklı tutan şu ayette dikin. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı umulur ki sakınırsınız ve oruçtan takvaya ulaşmış olarak çıkın bu aslında bütün anlatılmak isteyenleri özetliyor arkadaşlar eğer bütün arınmanın ve so bu bütün kötülüklerden arınıp sıyrılmanın ve o pisliklerden soyunmanın zamanı ise işte gelin bu dönemi en iyi şekilde geçirelim bu dönemde biz en çok kaçındığımız şeyler olmalı yani orucu sadece bedenimiz değil orucu sadece vücudumuz değil de korumamız gerekiyor ruh, beden ve aklımızı da korumamız gerekiyor biz bunu şu ruh alemin e, ramazan ve ruh terbiyesi üzerinde özellikle birincisi aklın korunması aklın korunması ne ile olur arkadaşlar aklın korunması suizandan uzak kalmayla suizan başkasının hakkında kötü herhangi bir şey beslemekten Allah'a sığınmamız gerekiyor o zaman nedir ameliyelerimizi mahvedebilir bu hatta öyle bir halde olun ki bu suizan besleyenler veya suizan üzeri olanlara karşı da merhamet kapılarınızı kapatmayınız çünkü suizan besleyen kendi bulunduğu halin içerisinde berbat bir haldeyken biz müslüman olarak onu çıkarmamız gerekiyor Baktığımızda ayetlerde hadislerde Bize geçen nedir arkadaşlar ee, Ey Müslümanlar Başkalarının gizli hallerini araştırmayın Haksız yere rekabet etmeyin Birbirinize haset etmeyin Birbirinize kin tutmayın Birbirinize sırt çevirmeyin Ey Allah'ın kulları Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez Onu mahrum bırakmaz Onu tahkir etmez kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir Müslümanın her şeyi malı kanı ve ırzı diğer Müslümana haramdır Allah sizin suretlerinize ve kalplerinize kalıplarınıza bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar takva şuradadır peygamber aleyhisselam eliyle göğsünü işaret etti sakın ha birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın Ey Allah'ın kulları kardeş olun bir, Müslüman, bir Müslümanın kardeşine Üç günden fazla küs kalması Helal olmaz Yani eğer Birbirimize karşı suizan beslerseniz Eğer kardeşlerinize Karşı suizan besler de Onun üzerinde durursanız işte amelleriniz bu şekilde zayi olur Diyor Biz Ramazanın ilk evvelde yapmamız Gereken bir Müslüman olarak zaten Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Suizandan uzak kalmak ama bunu da bu şekilde gerçekleştirmektir. Suizanı bir kere kendimizden beri tutmamız gerekiyor kardeşler. Merhamet kanatlarımızı çok germemiz gerekiyor. Alabildiğine e, geniş gelpazemiz olmalı ve kardeşliklerimizi kucaklamalıyız. Çünkü Ramazan'da eğer sadece akıl sadece e, mide oruç tutar da akıl ve ruh tutmazsa... <gülüyor> Onun hiçbir faydasını göremeyeceğiz. Suizan bütün amelleri yak odun ateşin odunu yaktığı gibi bütün amelleri yakar ve bitirir. Bütün her şeyi bitir Suizan. Biz Suizandan uzak kalmalıyız kardeşlerim. Hani hep örneğini verdiğimiz o sahabe gibi olmalıyız ve Suizan'ı kendimizden uzak tutarak kardeşlerimize karşı merhametli olmalıyız. Hatta bir gün Süfyan, Süfyan diye bir Müslüman sahabe Allah Resulü'nün yanına geliyor ve Allah Resulü'ne şöyle diyor Ey Allah Resulü sıkıca sarılacağım bir şey bana anlat tavsiye buyurdu O da Rabbim Allah'tır de ve dostu doğru ol buyurdu. Ben de Ya Resulallah benim hakkımda en çok korktuğun şey nedir diye sordum bunun üzerine Allah Resulü kendi dilini tut sonra işte buyurdu yani biz kendi dilimizi ve ruh halimizi iyi sağlam tutmalıyız arkadaşlar. Maalesef insanlarımız o kadar hastalıklı ki kalp o kadar marazlı ki her şeyden bir bit yemni aramakta, her şeye bir suizan kılıfı bulmakta, acaba sorularını kendine sormakta, her şeyde bir acaba kompleksine kapılmakta. O acabaların sonu gelir mi? Gelmez. Eğer sizler kendi dertlerinizle, kendi sıkıntılarınızla, kendi problemlerinizle uğraşırsanız, manevi problemlerle uğraşırsanız, başkalarının gizli ve açıkta olanlar, gizli ve açıkta olanlarını görmezsiniz. Ama kendisini bırakıp başkalarıyla uğraşanlara bakıyorsunuz, kendi hatalarını düzeltmezler, başkalarının hatalarıyla suizam beslerler. Velev ki bir kardeşinizin kötü hal üzere bile görseniz, o hal üzere bile o kardeşinize suylan beslenmeden en güzel şekilde uyarmanızdır. Çünkü bizler zafiyetiz ve insanız, insan zafiyet zafiyet sahibidir, sürekli hata hata yapabilir. Allah Resulü bir şerifinde diyor ki, her kim bir mümin kardeşinin günahını gizler, günahını örterse Allah da onun günahını örter. Gel Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifinde şöyle diyor. Günah e, günah kastederken kim bir giz, gizli günah işlerse Allah onu gecenin karanlığı geceni karanlığı üzerinde örttüğü her şey gibi örter. Kul onu ifşa ettiğinde, açığa çıkardığında Allah onu gün yüzüne açığa çıkardığı gibi her şeyin gözetlediği gibi onu da aynı şekilde yapar. O zaman günahlar eğer gizliyse ve o günahlar arınma ve sığınma tövbe ise işte biz o tövbeyi en güzel şekilde yapmalıyız. Birbirimizin günahlarını birbirimizin gizli bölümlerini araştırma, araştırmamamız gerekiyor. Bu bir hastalıktır bu hastalıktan korumamız gerekiyor. Çünkü bu hem oruca zarar veriyor hem ruhumuza zarar veriyor hem ilerlememizi engelliyor hem kalitemizi darmandan ediyor bugün bakıp bakın kendimize kendimize baktığımızda o kadar büyük eksiklerimiz var ki o kadar çok yanlışımız var ki ama biz bu yanlışların içerisinde maalesef başkaların hataları yüzünden kendi hatalarımızı göremiyoruz arkadaşlar bu ciddi manada bir, bizim için bir sorundur Hani hatırlayın Hücret suresi 12. ayet-i kerimede Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin Biriniz ölü kardeşin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Geçen ayete baktığımızda işte kardeşlerimizi dillerimizle Onların etlerini yiyoruz maalesef Bundan korunmamız gerekiyor Cabir adı Allah'tan Ebu Said şöyle söyler peygamberimizden Allah Resulü diyor ki gıybetten kaçınınız muhakkak ki gıybet zinadan daha kötüdür çünkü kişi bazen zina eder tövbe eder ve Allah tövbesini kabul buyur gıybet yapan bir kimse ise gıybeti yapılan kişi kendini affetmedikçe Allah tarafından da affedilmez o zaman bizim yani dillerimizi kana boyanıp Dillerimizle et yemememiz gerekirken bizler kalkıp Müslüman kardeşlerimizin dillerimizde eğer etini yiyorsak onları bertaraf ediyorsak o zaman tuttuğumuz orucun bütün maneviyatı darmandan olur. Yani kim alimler var ki kardeşler gıybet orucu bozar mı sorusuna karşı gıybet orucu bozar diyen alimlerimiz bile vardır. Yani. Demek ki gıybet o kadar kötü bir hastalıktır ki ve tatlı gelen bir hastalıktır ki insanın amellerini bertaraf eder de kul bunun farkına varmaz. Farkına sonradan vardığında da e, tövbe istiğfar etse de karşı taraftan helallik dilemedikçe o gıybet ve suizan onunla beraber ahirete gider kardeşler. Hani bu konuda özellikle hatırlarsanız, Allah Resulü döneminde e, bir sahabe kadın ve erkek zina ettikleri halde geliyorlar. Allah Resulü'nün yanında yarısı bizi arındır dediklerini hatırlayın. E, hatta o şahsın adı Maiz olması lazım. Ha, Ma, Hazreti Maiz'di bu. Allah Resulü bu olayı biliyorsunuz hepiniz. Detayına girmiyorum. Maiz eğer zinadan dolayı Allah Resulü'nden geliyor ve zina ettiğini söyledikten sonra da Maiz'i Maiz diyor ki Allah Resulü rejim edilmesini söylüyor. Belli bir müddet sonra. Maiz rejim edildiği zaman e, Hz. Ömer şöyle diyor. Diyor ki köpeğin ansızın ölmesi gibi öldü. Hz. Peygamber ise e, ve ondan sonra Allah Resulü ne yapıyor? Diyor ki sahabeyle beraber bir kabrin başından geçiyor. Diyor ki o leşi parçalayıp yiyiniz diyor. Hepiniz yiyiniz. Leş, bir leş görüyorlar leşi parçalayıp yiyiniz. Onlar Allah Resulü'nün yanına gelip biz leşi mi yiyelim diye buyurunca Allah Resulü şöyle diyor. İkinizin Müslüman kardeşinin ölüsünden yemiş olduğunuz şey bu leşten daha pis kokuyor diyor yani Allah Resulü onlara o kadar ikaz etmiş ki yedik yani biraz önce gördükleri o işte hakaret ettikleri ve oradan geçtikten sonra bir leşi görüp de o leşi yeme mevzusunda bile diyor ki daha deminleri yediğiniz kardeşin ölü eti bu leşten daha iyiydi bu kadar dehşetli gıybetten korumamız gerekiyor oruç kendimizi arınma ve binevlenme bilinçlenme ayı kardeşler Gıybetin yanında iftirası var işte suizanla beraber nemmamlığı var ondan sonra çekemezliği var onun fazlalığını onda fazla var bende yok bunu çekememezliğinden korumamız gerekiyor bir başkasını bir başkasıyla kıyas yapmaktan korunmamız gerekiyor ondan sonra kalkıp dilimizi koruduğumuz gibi bedenimizi de korumamız gerekiyor yani bedenimizin de gözlerimizin de ve azalarımızın da haramdan uzak kalması gerekiyor eğer biz Ramazan'ı sağlıklı geçireceksek biz Ramazan'ı ağırlıklı olarak kendimizi arındırmak için uğraşacaksak o zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar bunun yanında bunlar bir bölümdür bunlar arınma ameliyesi olarak geçilen bir bölümdür bunun yanında bizim yapmamız gereken nedir hayır hasenatlar nasıl koymamız gerekiyor Ha bir kendi iklimimizin oluşması gerekiyor arkadaşlar. Mesela bizler her birimiz çalışan insanlarız. Her birimiz işte geç saatlere kadar işte güçte şurada burada olup yorulan insanlarız. Akşam iftarı zor yapıp iftardan sonra da teravih ve çabucak uykunu almanın derdini taşın insanlarız. Çünkü bir gün bir gün sonrakinde sabah erkenden tekrar işe gideceğiz. Çünkü kapitalist sistem senin orucunu dinlemiyor. Onlar için oruç tutmuşsun, tutmamışsın hiçbir önemi yok. Onlar diyor ki ben senin orucun beni bağlamaz işimi mi yap diyorlar. Çünkü onların tek derdi tamamen dünyalıkları. Oruç tutmazlar, ibadet etmezler. Müslümanın da ibadetine karşı da beni bağlamaz ibadetin. İster halsiz ol, ister hallo ol, istersen orucunu ye, istersen yeme. Ama benim işimi ben isterim diyor evet biz de onların hakkını vermek zorunda olduğumuzdan dolayı daha çok performans göstermemiz gerekiyor daha çok çalışmamız gerekiyor çünkü o aynı sağlıklı iradeyi ortaya koymamız için ha, biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar hani bunca iş ortamında olsun çalıştığımız yerlerde olsun ne yapmamız gerekiyor nasıl aranmamız gerekiyor o zaman Müslüman bütün saatini dilimleyebilir ve onu değerlendirebilir Bakın Ramazan ayında yapmış olduğunuz zikir, tesbihler, dualar, diğer zamandaki yapmış olduğunuz ibadetlerden kat ve kat derece olarak yüksektir. Gelin, önce kendimize bir program yapalım. İlk 10 gün evvelinde biz başlattık sitede. Fakat bir türlü e, ciddi rağbet görmedi o program. Yani Allah razı olsun bir fecreyle birkaç kişiyle onu yürütmeye çalıştık. Baktık gene olmadı. Yani katılım olsaydı aklımda ve zihnimde çok farklı programlar vardı. Üzerinde durabileceğimiz çok ciddi program hazırlamıştık. Ama e, tek tek onları haneye geçirmeyi düşünüyorduk. Fakat baktık ki rağbet fazla yok. Çok da böyle e, pazara çıkarmaya da gerek yok dedik. Ama şunu iyi değerlendirelim arkadaşlar. Birincisi geceliğin kalktığımız zaman teheccüdle birlikte yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken iş hemen akabinde ellerimizi açıp duaya durmamız. Eller açıp duaya durduğumuz zaman birbirimizin hakkında dua etmemiz, gıyabında dua etmemiz gerekiyor. Yani benim işte buradaki fecre, satır arası üzün, ahsab, muhacir ve guis arkadaş kimse bunların üzerinde dua etmem gerekiyor tek tek ve onların müşkilatları üzerinde dua etmemiz gerekiyor çünkü pak ve temiz ağızlarla kardeşlerimiz için edilen dualar geri çevrilmez Allah'ın izniyle o zaman dualarımızı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar birimize karşı daha sonra gecenin en en böyle e, dar alanında ve oruçla sahurla o aradaki mesafede Allahu Teala Teala'ya edilen en güzel dua şekliyle beraber Rabbimiz inşallah o duaları geri çevirmeyecektir. Çünkü müstecap edilen dua, müstecap olunan dualardan bir tanesi de geceliğin edilen dualardır arkadaşlar. Gün içerisinde tövbe istiğfarımızı çekerek belli bir program yapmamız gerekiyor şe i̇şte sabah namazından sonra 5 dakika veya 10 dakika bir Kur'an okuma ve gün içerisinde o Kur'an ile beraber olma, zikir ve tesbih halde bulunma, işte güçte nerede olursanız olun, bulunduğunuz hal, bulunduğunuz çalıştığınız ortam, nasıl olursa olsun o hal ve ortamda mutlaka zikir dilinizden, dilimizden eksik olmasın arkadaşlar. Zikirden yoksun insan her şeyini kaybeder. Neden kaybeder? Eğer zikirden, tesbihten uzak kalırsak, bunları azımsar, bu ibadet ibadetleri küçümsersek, emin olun ki bizim de bir ayağımız çukurdadır. Bu dönemde kazanabileceğimiz şeyleri kazanmamız gerekiyor. Milletin hurafedir, bidattır sözlerini siz bir kenara bırakın arkadaşlar. Mükem mertebe hatim indirmeye çalışın. Hatim indirme adına ne adına yaparsanız yapın o sizi Kur'an'da daha çok bağlaştıracak ve bütünleştirecektir. Bunlardan yoksul kalmayacağız inşallah. Evet, yaklaşık yarım saatimiz oldu. Yarım saatten sonrası artık devam edelim mi, kalsın mı, sorular mı olsun? bunu da fazla uzatmak uzatmak da bir yandan da istemiyorum ne diyorsunuz sizden de cevapları alalım ya devam ediyoruz ya e, soru cevaba geçiyoruz ya da konuyu kapatıyoruz amin cümlemizden Allah razı olsun. Bey patron değilsin. Ben sultan sabah beş buçuk altında çıkacağım Beş buçuk altıcağım buradan da beylik düzüne karşı geçeceğim? Tabahiyi. şöyle yapalım, e, amellerimizi, adetlerde zikir konusunda e, inşallah devamını haftaya yapalım. Ne neler yapmamız gerekiyor, ne tür bir çalışma yapmamız gerekiyor gibi. Ama Ramazan'ın ortası geçmiş olacak. Sizden özellikle benim istediğim arkadaşlar, e, şu anda mümkün mertebe zikir olarak kendimize La ilahe illallah bunu yapalım. Bir de estağfurullah elazimle. Subhanallah ve subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi'l azim çekelim. Bunu sürekli yapalım. Dilimiz alışsın, dilimiz sürekli bu ibadetle olsun. Sonrasında da Allah büyüktür. Rabbim verir amellerimizi inşallah karşılığını. Evet. Dersi bitirelim olmazsa haftaya devam ederiz. Asap sen bir şey diyor musun? Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insanele fi khusr İllellezine amenü ve amilü salihati Ve tevassav bil hakkı Ve tevassav bil sabr Sadakallahu lazim